Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusta güreşiyoruz. 95.0'da Açık Radyo'dayız. İyisiniz Didem'ciğim. İyiyiz Kerem'ciğim. Siz nasılsınız? Efendim yani iyiyiz. Siz, Saygı bizden. Sizle biz de girdiğim ama herkesin iyi haftaları dileyelim. Ee, uzun süredir altılı kelime grubumuzla devam ediyorduk. Bugün artık son verip başka e, denizlere doğru yelken açacağız değil mi efendim? Evet. Evet bayağı uzun süredir işte. Nedir? Ama gene hayli şey böyle. E, Bir kopamadık. Billur'dan kırılası <gülüyor> şeylere devam edeceğiz. Bardak, fincan, kupa. Kadeh, maşrapa, ve Piyale. Çok uca saydım bu arada. O kelimelere devam ediyor olacağız efendim birazdan. Ee, i̇sterseniz e, destekçilerimiz sevgili Setenay Turul ile Murat Turul'a bir teşekkürlerimizi iletiyorum. Eksik olmasınlar. Sağolsunlar, var olsunlar. Ee, aynı zamanda kamusla güreş e, sosyal medya hesaplarımız olan gmail adresimiz var aynı isimle. E, Twitter adresimiz var ve Instagram adresimiz var efendim. Takip ediniz diyelim. Aynı zamanda podcast kanallarından da, tüm podcast kanallarından da e, ulaşabilirsiniz. Eski kayıtlarımızı dinleyebilirsiniz. Hoşluk içeren birçok kaydımız var. <gülüyor> e, 7 yıldır 7x365 baya bir şey oluyor. <gülüyor> Biz de şaşırıyoruz. Da, of, vakit de çabuk geçiyor evet. gibi geyiklere garp olmuyoruz, değiliz. Oluyoruz. Ara ara. Evet. Ara ara oluyoruz ne efendim. Çok söz, ne çok kavram, hikaye. Evet dolu dolu e, yıl var. Efendiciğim şimdi e, Kerem'in söylediği gibi aslında biz bu e, şişe bardak fincan kupa e, ile ilgili çok haftalar geçti. Yumuşak e, bir geçiş yapacağız. Geçen e, programımızda özellikle e, sanat ve Daha da ağırlıklı olarak divan edebiyatı, şiir üzerinden e, en çok kadehten, biraz da fincandan örnek vermiştik. Resme zaman kalmamıştır. E, resimde kadehten, bardaktan bahsedeceğiz ama aslında bu programda geçiş yapacağımız şişe ve sürahi de yanlarında olmak üzere çok defa. Hı hı. E, ben resim sanatından biraz e, bahsetmek istiyorum. Şimdi e, elimde Defne Deniz Ayın. Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden Defne Deniz Ay, 17. yüzyıl Hollanda resim sanatında yiyecek içecek öğeleri başlıklı bir yazısı var. Evet. O yazıda özellikle bardağın kadehiyeni tabii ki içindeki içecekle beraber kullanımı üzerine bazı bölümler ilgimi çekti. E, bu e, kadehin ve bardağın yanında da genellikle şişesi ve sürahisi de oluyor. E, yani o yüzden efendim. geçeceğimiz sözcükleri de belirtip şöyle bir bilgi vereyim. Aslında e, Hollanda resminden ağırlıkla bahsediliyor. Tabii ki pek çok kültürün resminde E, kadehin bardağın, e, hatta e, Twitter e, bu günlerde çok e, fazla kullanılacak. Twitter reklamımızı bir kere daha yapmış olayım. Çünkü resim sanatı söz konusu olduğu için e, çeşitli Paylaşımız. tablolarda evet, hani e, gözünüzün önünde canlanması için detaylı anlatacağız ama tabloları da Twitter'dan e, paylaşacağız, İzleyiniz. Efendim Hollanda özellikle neden? Çünkü e, fethedilen topraklarda baya bir e, payı olan ya da kendinde pay gören bir ülke ve bu fethedilen topraklarla beraber artan bir zenginlik söz konusu. Ee, aynı zamanda bu yeni topraklardan gelen yeni bir takım yiyecek ve içecekler de sofralarda çok yer alıyor. Ee, bu artan zenginlik e, pek çok ülkede olduğu gibi sanata verilen önemi de arttırıyor ve bu e, doğmakta olan e, zenginleşmekte olan e, eskiden sadece arıstopratların <gülüyor> Elindeki resmi de aristokratların elinden almaya başlayan e, zenginleşen burjuva kısmının hayatı, günlük yaşamı, evi, mutfağı, ailesi, sofrası çok fazla resimde yer alıyor. Evet. E, bu bağlamda Hollanda'nın altı çok çiziliyor ve bu günlük yaşam sahnelerinde de bol bol e, sofralar, bardaklar, çanaklar, yiyecekler var. Ben bu arada e, zamanında sanat tarihi dersleri almış olduğum sevgili hocam Profesör Uşun Tükele'de buradan bir selam ve sevgilerimi yollayayım. Çok bahsetmişti bu konulardan hatta e, bazı yerler gezip görüp resimleri de e, birebir görmüştük. Şimdi e, Frans Hals ile başlayalım. E, mesela Rissam'ın e, Aziz Giorgio Birliği'nin Subayları Ziyafette diye bir resmi var. 1616 tarihli. Evet. E, bu resimde e, Twitter'dan birebir bakabilirsiniz. Masanın sol ucunda bir turuncu kuşak olan üzerinde bir albay var ve elinde onun bir kadeh var. Hı hı. E, daha da solda onun solunda da yüksek tütbeli başka bir muhafız var. O muhafızın elinde de Verdamit diye mi telaffuz ediliyor bilmiyorum denilen e, frit şampanya kadehi olarak bizim e, belki e, tabir edeceğimiz arkadaşlıkların şerefine kaldırılan bir kadeh var o muhafızın elinde de. Bunlar aslında hep ikisinin de albayın da muhafızın da e, o sahnedeki o sofradaki hem ayrıcalıklı yerleri hem e, kadehin arkadaşlıkla dostlukla ilgili yanının altını çizen e, bir görüntü hı hı. veriyorlar bize. E, orada e, şimdi iki tane klas diyeyim, telaffuzunu yanlış söylemiş olmayayım ama yani önce S sonra Z geliyor. Biri Pieter Klas, bir de oğlu var. Wilhelm Klas Heda. İkisinin de e, çok fazla böyle Natür Mord Ölü Doğa resmi var e, ve birbirine çok benziyor. E, bunların da bir kısmını bir arada e, verdik yedi farkı bulun diye Twitter'da. E, mesela Piet Klas'in istiri diye limon ve gümüş vazoyla Natür Mord diye bayağı da uzun bir ismi olan bir tablosu var. Şimdi orada mesela en solda kırık bir kadeh var hmm. e, ortada gene bir güzel o kalın ayaklı böyle e, sivri sivri çıkışları olan e, eskiden kullanılan bir kadeh tipi vardır ondan var. Sağda gene bir bardak var. Bunların aslında daha çok e, resim sanatında e, camın ve suyun tuvale aktarılışındaki ustalığı göstermek için kullanılan resimler olduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, tabii ki bizim işimiz e, kadehle bardakla sürahiyle ama e, dikkat edilirse bu tür resimlerde e, madenin, e, kumaşın, meyvenin e, hatta farklı madenlerin kullanımı söz konusu yani çizilmesi. Zol ve birbirinden ayrı başka materyallerin nasıl hepsini ustalıkla da çiziyorum bakınız gibi bir şey var. Yani gümüş cidden gümüş gibi parlıyor ve maden parıltısı veriyor. Camın şeffaflığı, içindeki içki ya da su böyle bir şey e, özellikle önemli. E, mesela oğlu Wilhelm Klas Heda'nın da... E, Ya kırık bardak oğlunda var, babasında kırık bardak olmayan versiyonlar. Neredeyse resim tıpatıp aynı gibi, çok hmm. birbirine benziyor. Ee, sonra başka kişilere geçelim. Vermeer'den bahsedebiliriz. Mesela onun hem şarap bardaklı kız hem de şarap bardağı adlı iki ayrı tablosu var. Evet. Burada aslında sevgilisine ya da belki baştan çıkarmak istediği kıza şarap ikram eden bir erkek figürüyle buna alan içen bir kız öbüründe bu ilişkiden ve verilen kadehten çok memnun olan gene bir hanım söz konusu. Ee, sonra Toulouse-Lautrec'in resimlerinde yine çok fazla var. Malum e, gece hayatı Fransa'nın, barların, kafelerin e, çok fazla kullanıldığı Lautrec'te e, söz konusu. Onda da çok fazla bir şişeydi, bardaktı e, var ve en sonunda Picasso'nun e, gittikçe artık e, kübikleşen sonuna doğru da neredeyse bardağın şişenin zor seçildiği içinde resimleri var. Böyle. Evet. Gayet güzel ağzına saldık. İstersen bu kelime grubuna ikili bir kelime grubuna şişe ve sürahiye geçelim yavaş geçelim. yavaş. Biraz üzerine konuşabiliriz aslında şişenin hani bize özellikle şişenin, sürahinin bize çağrıştırdıkları üzerine ee, benim aklıma şey geldi işte böyle bir palton içinde saklanılanı özellikle işte tırnak içerisinde berdüşların ha, evet. ayaklarının hani değil mi evet, evet. gizlemek saklamak mahiyetini hani böyle palton içerisinde. Koydukları bir şişe görüntüsü hep böyle. Şimdi de kara torbanın içine konuyor. Kara torba dediğin. o Kara torba. Siyah poşet. O meşhur poşetler. Evet. Tabii tür tür şişeler var. işte aklıma ilaç şişeleri geldi. Yani günlük hayatımızda, günlük hayatımızda sık sık hani haşır neşir olduğumuz işte içindeki ilaçları kullandığımız. İspirto şişesi geldi aklıma. O böyle görüntüsünün hani böyle bir rengi gayet boş değil. Evet, muhur şeffaf hoş bir rengi vardır. İçki şişeleri ama şey, e, ilaç şişeleri de genelde ilacı korumak için herhalde koyu renkli oluyor. Çok defa kahverengi. Tabii tabii. Kahverengi oluyor. Doğru diyorsun. E, bu depo doluş şişelere tabi aklıma geldi. Gittikçe azalan. Gittikçe azalan. Hatta yerini genelde hani böyle işte pet plastik e, türevlerine doğru hani e, daha çok sıklıkla gördüğümüz işte o teneke kutularına işte azalması. Eskiden çok tane özellikle bu değil mi? Kola şirketlerinin kasa kasa hatırlıyorum ben şeylerinin hani e, depositor şişelerinin. Çok süt. Evet tabii. Hep geri götürülürdü. Ufak bir miktar para aldırdı. Çöpe çöpten evet. de ayrışıma göğe ama o ayrışım hikayesini anlatmıştım ben. <gülüyor> Hepsini birlikte atıyorlar. Aa, evet, Görmüştüm yani, o çöp arabalarındaki. Bilimcilerimizle tam da öyle bir şeye uyanmasını istemiyorum. Çünkü ben bu konuda yıllardır çok geri dönüşüme önem veren, en azından Kadıköy'de oturduğum için Kadıköy Belediyesi evlerden de alıyor. Yani zaman zaman bir takım karmaşalar mutlaka oluyordur. Ama ben bir saat Kadıköy Belediyesi'ni aradım. Bu yani toplama ve atıkla ilgili kısmı. Birkaç kişiyle konuştum. Başkanın Her ismi neydi? İsmini yani. <gülüyor> evet. Erdi, yok, yok Şerdi. Bravo. Evet. Zor birisin var evet. başkanım. Şerdi daara oldu. Daara oldu. Evet. Evet. E, i̇le görüşmediysem de o birimdeki insanlarla görüştüm. E, bizzat gelip e, kontrolünü yapabilirsiniz dediler. Şu sayfaya girin, bu sayfaya bakın. Her şey ayrılıyor. E, bir şeyler de yapılıyor yani. Hani yapılmıyor deyip milleti aynı çöpe atmaktan. E, Şey, Yok, ben şimdi ne dermişim? Ne derim? <gülüyor> saklanan şişeler var değil mi? Böyle özellikle böyle sahipde, kıyıda, köşede gençlerin hani polisten zaafı da saklanan, değil, denedim, denedim. Zaafıda, Ay, saklanan içki şişeleri, dönümün söz konusu. He. O hep böyle bir saklanılır. Uçağa alınmıyor bazen şişeler değil mi? Evet yani şeyden almıyorsan doğrudan free shop'tan ya da oranın dükkanlarından evet. eğer 10 katına suyu <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Doğru. Yani Daha alınmıyor. Daha doğrusu sıvı Son dönemde iyiden iyiye şey olmuştur herhalde fiyatlar artmıştır. Görüyoruz zaten internet üzerinden örneklerine yanına bile yanaşılmıyor. Sen ee, böyle saklayın. Tehep geçiyoruz Evet tüm. ya ben artık e, uzaklara pek gidemedim bu e, Döviz bu hale gelirleri beri ama biz de gidemedik canım. olduğumuz yerde Çarpar. sayıyoruz ya. Bu çarparken olmuş <gülüyor> şekilde bir şey bu bu önceden yapılmış bir kayıttır sevgili dinleyicilerimiz. Yani çok önceden değil aslında bir hafta önceden ama bu arada bir iniş çıkmış. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Bilemiyoruz ama. Şişe iniyormuş ne var? <gülüyor> keşke. Ya keşke. Evet. Keşke. Şişe çevirme oyunu var. Evet, evet, o da enteresan evet. boyudur. Gençlikte, Bilenler bilip gençlikte evet. Bilen, bilir. Bil, bilen herkes biliyordur herhalde. Bilemedim ben. Bilmeyenler baksın <gülüyor> herhalde. Lugate baksın. <gülüyor> Sen bu saklanan şişeler deyince aklıma şey geldi Keremciğim. Ee, Yani içki şişelerinin tasarımında da özel bir şey var aslında. Bayağı şık şişeler var böyle. Tabii tabii. Ee, hani saklanası güzellikte olan. Evet saklanası evet. Evet. Ya da görür görmez hemen yani üstünde hiçbir etiketi kalmadıysa bile direkt markayı çağrıştıran. O kadar oturmuş ki artık o. Hikayelerim vardır ya böyle çay katıp da işte vitrine işte o Aa, şişenin etiketini. güzelliğinden dolayısı. Çok doğru. E, <gülüyor> Ben gene bir anımı anlatabilir miyim? Buyurun usta ben, ne demek? Babam bir dönem mobilya ve dekorasyon işiyle ilgilenmişti. Ee, bir mağazamız vardı ve e, orada e, işte o içki şeylerine aynen senin dediğin gibi çay ve su Katılarak Çünkü büfe var mesela büfe veya işte Amerikan var e, görüntüsü zenginleşsin diye. İçmeye mi kalkıştı biri? Hayır içmeye kalkışmadı ama yani e, aynen bu çay su ikilisiyle onları içki diye kakalıyorduk demeyeyim ben. <gülüyor> Görüntü olarak. Görüntü belki. olarak anladım. Peki o zaman bir şarkı arası verelim. Geldi mi gene? Gelmez mi? Devil's Unville'den geliyor. E, şişeler. Şişeler. 95 MHz açık radyoda kalmışsa güreş devam ediyor. Efendim artık şişe ve sürahi sözcüklerine geçtik. Çağrışım yaptık birazcık, bahsettik. Ben bir de Sürahi Hanım'ı anmadan geçmeyelim diyorum. Evet. Bir Yılmaz Erdoğan karakteri aslında Sürahi Hanım. Ve kendi büyükannesinden ilham alarak yarattığını biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Böylece hem Yılmaz Erdoğan'ı hem de Yasemin Yalçı'nın bir kulaklarını çınlatmış olalım. O neden Sürahi Hanım? Böyle çok kalın gözlüğü olanlara da sürahi dibi ya da kavanoz dibi gibi evet, evet, delirdi. Değil, evet. Çok kalın kalın. Öyle de bir gözlüğü vardı. Birinde de pamuk tıkalıydı yanlış. Evet, evet öyle asıl. Görüntü çok gözümün önünde. İnanılmaz hoş bir karakterdi o. Sinir bozucuydu daha çok. Evet ama <gülüyor> yani çok iyi yaratılmış anlamında. O oyun da çok iyi de... oynanmıştı. <gülüyor> sürahi Hanım evet. Gerçekten. İstersen etimolojilerine geçelim kelimelerin Şişeye yani. bakıyorum. Etimoloji, nişanya. Farsça şişeden geliyor işte cam, camdan mamül, kadeh veya sürahi sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük Aramice, süryanici, sürahi yani şarap testisi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük de eski Mısır dili şeşe, şeffaf, kristal, mermer, alabaster sözcüğünden alıntıymış efendim. Evet Nişayna'da bunlar var şişeyle ilgili. Şeyle ilgili ben de farklı sadece şu var Azerice'de şişe şeklinde geçiyormuş. Ee, aynı zamanda e, şu, benim bu verdiğim bilgi Andreas Stipse tarihi etimolojik Türkiye Türkçesi lügatinden e, bir bilgi. İsmet Seki Eyüboğlu'nda da, da e, bunun Türkçesinin şişe Farsçadan geliyor ya Türkçesi sırça. Hı. O bilgi de verilmiş. Aynı zamanda Farsça'da cam e, sözcüğünün kadeh olduğu bilgisi de buraya eklenmiş. E, bir de e, şişe e, şişe çekmekten bahsetmiştik, kupa çekmek ikisi de aynı anlamda aslında. E, Şişeci deniyormuş bu şişe çekme işini gören kişilere. E, bir de şişeyi dışından yalatmak diye bir deyim vermiş Andreas Titse. E, i̇ki anlamda yani bir yandan böyle ilişkide daha çok kadının yaptığı bir şey olarak açıklanmış. Gösterip de vermeme dediğimiz hal. Bir de birine cimri davranmaya da şişeyi dışından yalatmak deniyormuş. Ben de bunlar var canım. Sürahi'nin köşesiyle ilgili bilgi var mı? E, köken bilgisi İsmet Zeker Evoğlu sürahi hiç ele almamış. Sadece tipse sürahi'nin sülahi dendiği, leyle de Hı. dendiği bilgisini vermiş. Bu kullanım da mevcuttur demiş. O kadar. Bir de burnu sülahi L ile olanı yine söylüyorum. Burnu sülahi e, ince uzun burunlu kişilere deniyormuş. Hmm. E, bu var. O kadar. Nişan yanında sürahi Arapça şerehe köpünden gelen şurah şeffaf kristal cam sözcüğünden türetilmiştir diyor. Bu sözcük de Arapça şaraba pardon şaraha yani saf su, su için kullanılıyor. Bu saf ve berrak idi fiilinden türetilmiştir efendim. Anlamlara da bakalım istersen hemen. Bakalım ee, evet. Ben şişeyi söyleyeyim. Farsçadan geliyor e, demiştik zaten. E, sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış dar ağızlı uzun kap demiş. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Artık benim elimdeki 80 yılında basılmış Türk Lih Kurumu sözlüğünde bazı ifadeler değiştiği için ben internetten bakmayı tercih ediyordum. Fakat araştırmamı yaptığım sırada sürekli bu siteye ulaşılamıyorla karşılaşıp, Benim eski kadim 80 sözlüğüne baktım ve şunu düşündüm. Herhalde şu andaki Türk Dil Kurumu sözlüğünde özellikle de içkilerin konulduğu demiyordur diye düşündüm. Hmm. Bilmiyorum ne dersin. İkinci anlamda gaz lambası da malum fitil çevresine konan cam, cam kavanoza da şişe deniyor. Ben de ki şişe gerçi kubbe altında bu fazla ben hiç girmeyeyim araya. ile ilgili kubbe altında ikinci anlamlar var. Fitil veya mumun yandığı zaman... Rüzgardan etkilenmemesi için gaz lambalarına, lambalarına ve şamdanlara geçirilen camdan koruyucu da aynı yani şişe diyor. Evet. Son söyledim. Cam sırça evet doğru Hı. aynı şeyi söyledim. Şişe çekmekten çok bahsettik. Benzer bir şey. İşte tedavi maksadıyla kullanılan bir yöntem. işte olup pamuklar vesaire. İkinci olarak tahtaların aralarını kapamakta ve bunun gibi işlerde kullanılan eskiden özellikle yere döşenen hasırların... Oynamaması için kenarlarına çakılan bir iki parmak elinde ince çıtaya da şişe denilmiş. Bu hmm. ilginç. Bunu Gördüm onu var. aslında ama bizimkinin yakın anlamlısı değildi. Yani. Değil değil evet. Geçtirmek değil ama de. aynı işte ses benzerliğinden dolayı Doğru. Ee, şişe Şişebaz diye bir kullanım var. Evet. Ee, bu baz oynayan demek parça. İşte şişelerle hüner gösteren oyunlar yapan kimse şişebaz baz denilmiş efendim. Hmm. Sürahin anlamını zaten... E, biliyoruz işte içine su, şerbet, şarap vesaire koymaya yarayan uzun boyunu cam veya bilgür kapağı süra evet. Ben de da aynen. Evet argo sözlüğüne bakıyorum Didemciğim. Buyurun. Şişe genel olarak işte işte kalçalar makat anüs geçiyor işte e, Hültü Aptunç'un büyük argo sözlüğünde. Şişeci işte oğlancı pulampara Hı. açıklaması var. Evet. Ee, futbol argosu sözlüğünde şişe var. Bu şişe kötü futbolcular için kullanılmış. Hmm, niye acaba? Bilmiyorum açıkçası neden olduğunu. Şişe bir de sahaya atılan şeylerden meşhur, değil mi? Yani özellikle. <gülüyor> eee işte işler kötüye gidiyorsa, sarpa sartıysa atılan şeylerden bir tanesi, değil mi? Argo'lar sözlüğünde, argo sözlüklerinde bunlar var. Tamam. Şişeler Şişelerköyü. Ben de evet bana <gülüyor> Şişeler Köyü denk geldi. Efendim Önder Şen Yapılı'nın Her Sözcüğün Bir Öyküsü var e, kitabı. Otcu yayınlarından basılmış. Şimdi Antalya Manavgat'ta bir köyün adı Şişeler. E, yörenin muhtarı Mehmet Çetin de ama bu bahsettiğimiz 2007 yılı yani. Şu an değildir muhtemelen. E, köyün adını açıklarken aslında yani 2007 yılı sabah gazetesinde Türkiye'deki ilginç yer adlarından bahseden bir yazıda geçiyor bu bilgi birileri geliyor bu köye işte bu gelen kişileri yaz ayında geliyorlar ve bir takım su kabakları var şişelerin içerisinde biraz dinleniyorlar bu köyde ondan sonra civarda başka bir işte sevdiler diye bir yere gidiyorlar fakat giderken bu şişelerini köyde unutuyorlar köyün adı da o günden sonra şişeler olarak kalmış gibi ...nedense bana inandırıcı gelmeyen... <gülüyor> ...ama paylaşmak istediğim. <gülüyor> evet ama ilginç geldi. Ee, yani neden şişeler olur? Tabii ki olabilir de... ...nedense bana birdenbire o adamlar... ...şişeleri unuttuktan sonra... köy şişeler mi demeye başlamışlar dergim... ...sevkide gibi, gibi hala Çok ilginç şikayeler var ya olabilir gerçekten. Olabilir. Allah'u sembolüller sözüne baktım... ...bu Bilgesu yayınlarından çıkan... ...düşündürücü şeyler var aslında şişeyle ilgili. Dikkatimi çekti. İçindeki mesela zehirli de olabilir diyor... Fakat genelde içindekinin iyi bir şey olduğu kabul ediliyor değil mi? Yani böyle iyi gelen, iyi gelen şeyler diye bir başlığımız vardı ya işte evet. su, işte ne bileyim içki olsun, ne bileyim işte böyle ilaççısı olsun. Genelde hani böyle içindekinin gerçekten iyi bir şey olduğu genelde düşünülür. Yani zehirleyici evet. de genelde öyle değil, bilmiyorum ben bazen de Bazen filmlerde öyle şişe içinde zehir veriliyor. Ya lan, evet, ayağlar, bazen öyle ama, ama genelde şöyle bir düşünürsün ama genel çaplı olarak genelde iyi olduğunu düşünürsün. Mesela eğer diyor içki şişesi nadiren tekrar kapağı kapatılır. Aa, açtığı zaman o kapatır. Biter. Evet. evet. Bir de bu meşhur ada hikayeleri var değil mi? Adaya düşmüş bir kimse içine işte Aa, umut evet. dolu cümleler yazar ve işte denize atmadan önce şişenin ağzını tekrar kapatır belli bir mesaj iletir vesaire. Evet. Ee, bir de içinde karikatür çok vardır o onunla evet, ilgili. Evet, evet. <gülüyor> i̇çindeki boşaltısın diye yapılmıştır diye bir başlık karikatür <gülüyor> şey hakikaten. Öyle bir şeyi var, e, yönü var. Bir de açılma zamanı arzu edildiği kadar uzatılabilir demiş. İlhassa şişenin içindeki bir şarap ise mahsende kaldığı süre boyunca yıllanması için bekletilir. Dolayısıyla hani bu şişeye sahip olmak e, bu durumda önemlidir yani değil mi? Hani öyle Doğru, Bazı şarap bazı için değil. Evet. Her şarap için geçerli değil Doğru. Yani. Evet, sende de Enis Botur olacaktı. Evet efendim. Bende de Enis Botur'un 40 paresi var. Sel Yayıncılıktan basılmış. Eee sürahi üzerine bir yazı onu paylaşayım. <gülüyor> bu çatlak sürahi üstündeki akıl sıra ermez kırılganlıktaki el işiyle bu sıçraklı bardak başucunda dururdu. Büyükannesinin başucundan bahsediyor. Büyükannemin başucunda. Kandilin en ufak esintisiyle göz kırptığı komodinin yatağa yaslanan yanında. Su içer miydi gerçekten her gece? Düşünüyorum da şimdi ne zaman suyun içinde oluşan balonları sorsam belli belirsiz kızar ve hemen yenilerdi sürahidekini. Her şey sürekli bir ayin içinde o oh olur, zamana şerbetlenirdi. Bağlar başındaki ahşap evde. Ölümünün ardından açılan bir sandıkta bulunduydu sürahiyle bardak. Sakar elimden çıkan kazayı izleyen saniyede kaldırıp atmıştı onları. Öfkeli sayılmazdı büyükannem, daha çok sinirli inatçıydı. Yeni bir sürahi, yeni bir bardak almamakla beni cezalandırmak istediydi. Uykusunda tıkanıp da iki yudum su içmezse ölebilirdi. Yeneyi herkesin elinde olanı soyluluk sevdasından değil de beğeniye, alıştığı keyfe ters düştüğü için sevmezdi. Sürahisiz bardaksız öldü. Öylece. Bu hukka takımı da ondan kalmadı yaşantı dilimini çağırır bende. Bir zamanlar benim gibi gününü gecesine daha çok yazmaya ayıran biri için elde yapılmış. Sanki yapan hokkaya verdiği emeğe bakıp yazarın mürekkebe uzanırken sözcüğü bir an duraklayıp dinlendirmesini istemiş. Şimdi şişelere dolduruluyor mürekkep. Küçük kartonlara yerleştirilip onlarca yüzlerce dağıtılıyor dükkanlara. Herkes yazıyor şimdi çünkü. Herkesin yazmayı bilmesi ve yazmaya hakkı olması ne kadar güzelse tek az kişinin bunu gönül bağıyla yapması da tuhaf. Blok okurken rastladım geçen gün. Dünün sevdasını bugüne uzatmak için insanoğlu ne kadar düşünse az. Nesneleri hayatımızdaki vazgeçilmez nabızlarıyla saymak. Aslında birlikte soluk aldığımız eşya dünyasıyla kendi anlamımızı birlikte düşlemek gerek. Neden bilmem, yalnızlığımın içinde yaşayıp yaşayıp yaşamadığımı bir bakıma kanıtlamak, onu elimle tutup görmek. Benimle yol açan bir soruya durmadan yanıtı alabilmek için düşüş noktasında arardım hep. O keskin yerde yıllar boyu bizimle yaşayan, düzenimizin bir parçası zamanla kendisi olma yolunu tutan nesnelere, bizi izleyen, serüvenimizin yoğun ve uçucu bölgelerine katılırken bizi kendimizde bütünleyen o cansız doğalara tanıdığımız ayrıcalık, elinde sonunda kendi farkımızı hatta kendi geçici söylencemizi kalıcı kılmak için doğmuştur. İlkelinden uygarına pek çok toplumun ölümün yok edici kimliğine karşı çıkarttığı bir umardır bu aslında. İnsanoğlu sonrasız bellenen yolculuğuna çıkarken ona dünyada dünyalık yaşamında eşlik etmiş şey evrene eklenir. Büyük annelerimiz, atalarımız, sürahileriyle, sakız gibi havlularıyla, sedef katma bastonları ve gençliğini simgeleyen bir şirt pabuçla gömülmek istemişler midir? Soru işareti koymuş yani. Ya ben gün gelip de ölümün eşiğine vardığımda o hokka takımıyla mı birlikte gitmek isterim? Yoksa çıplak, çıplak gerçeğimle mi? Babaannesinin, sürahisinin eşyalara götürdüğü yol beni... Çok güzel düşündürdü. Böylece bitirelim o zaman. Bitti mi vaktimiz Kerem'ciğim? Yani de Galeano vardı artık onu da haftaya. Yok mu vakit? <gülüyor> vaktimiz bitti efendim. Pekala vakit efendim. çok geçiyor. Evet. Çabuk geçiyor sevgili dinleyenler. Peki yaz da bitiyor. Yavaş yavaş son sonbahara doğru yol olacağız. Ama kelimelerimiz şey e, evet. ne bileyim o kadar güzel güzel de anlatacağım. <gülüyor> Peki efendim iyi haftalar dileyelim herkese. Hoşçakalın. Güzellikle kalın. Evet efendim. E, başucunuzdaki sürahiniz ve suyunuz kırılmasın, dökülmesin. Güzel bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.